Bazen çağırıyorlar yine de ama diyorum artık şey oldu bende de travma oldu diyorum ki beni bir daha çağırmazsınız. Yok yok hocam diyorlar çağırırız diyorlar ama bir daha çağırmıyorlar. Hocam televizyon kanallarında e, bilgiye aç insanlar. İnsanlar bilmiyorlar, Hı. öğrenmek istiyorlar ve bilgi veren kanalların ve bilgi veren programların Hı. takipçisi oluyorlar. Hı. O yüzden Cem TV bence çok önemli bir e, işe kalkıştı. Bu Cem TV, evet ben bu fragmanları izledim yeni yayın dönemi. Umut vericim. Ee, bunu sürdürebilirsem o ana akım medya dedikleri e, televizyon kanallarının alternatif olur. Olur. Umuyorum olacak ee, Bu dediğiniz çok doğru. Çünkü ana akım medya kanalları ya tetikçilik yapıyor...